ve eğmâ halkı derim. Gözü kör olur. Ne peygamberi görür, ne cenneti görür. Hiçbir şey göremez. Dolanarak diyor ki o da mahşer yerinde. Kâle, Rabbi nimi haşer demiyor ama. Fatih Küntü basıyla. Kale, ya Rabbi. Nimi haşer demiyor ama. Beni niye kör halkı ettim, ya Rabbi. Gönlünle haşsasın ya. Fakat kunti basiri. Halbuki ben gönülün dünyada diyor. ''Görmezdim oğlum'' diyor. Ale kebe anki efet ke hayatına. Belesin te ve kelel ke diyor müsa. Allah'a ibadet, itaat, kenderi bu zaman camiye cemaate gidenleri gelirdin ya'' diyor. Hiç kaldırmazdın. Görmedin sen diyor? Habihatı görmedin? ela gazranha li jehenneme kethiran min al jinni vel ins illahum qulubun layaqabuna biha belahum a'yunun la yusiruna biha belahum adanu la yasmaun biha malaikatu kel enham Allah onlara gafleder düşünmezler cehenneme dolacaklar ama Lazzaar <gülüyor> insandan cinden çok kimse cehenneme gidecek diyor Allah onlara kalp de hakkı düşünmediler onu olan kalbin ıslah edemediler kalplerini efendimiz kalbi ancak diyor zikrullah islah eder zikrullah şifa olur Allah Allah Allah Allah Allah en iyi dedik suda mutmayin kulup kalbin mutmayin kadar zikredilecek. Yani emmare de gidecek, levvame gidecek, mühme gidecek, mutmain gidecek, zikir, çok çoğaldalım zikrimizi. Efendi'ye danışalım, oranın memuruna, halifesine danışalım, danışalım, çoğaldalım. Ben diyor askerdeyken diyor Efendimiz, beş bin bilimleri zikrederdim diyor. Askerdeyken evvelense müslüman alırdım diyor, bizim ihmalar çok gelinecek diyor. Acım çok geliyor efendim ya. Allah razı olsun, çok sefer edelim, Rabb'imizi çok düşünelim inşallah. Oooo, fe inne lehum a'i şeytandan ke menahşbe uyuya ben kıyametevam, bitmiş oralar. <gülüyor> Muhammed, ee, sıddık <-Gülüyor> <gülüyor> Azam Efendimiz, demek ki, ya, ya Muhammed, ben de üç şey sevmedim. Üç şey senin yüzüne bakmayı, oradan uzun gitti oraya, sana malımı harc etmeyi sevdim. Senin yolunda mal harc o küleler neler, iman edenleri, iman edenleri onları satın alarak azat eder. İçinden birisi de Bilal-i Habeşi. Öteki kadınların küle ve cariyelerden iman edenlere azap ediyorlardı, biliyordunuz. Biliyorsunuz. Yani Bilal-i Habeşi'nin ağası, Bilal-i Habeşi'nin taş koydu. Değirmen taşları gibi taşlar koydu. Altından, ya vahid, ya vahid. kurtarayım, yiteyim taşı. Ondan dönmem, canım bu taşın altında çıksın diyor. Çıksın, peygamberimiz oradan geçermiş. Ya Muhammed, beni öldürüyorlar. Sen o vahid, vahidi bırakma. Vahidi ölürsen öyle öl, yavrum, yetmez başında. Silahlı, silahlı. Azmantı kafirler var, ağlayaraktan gelmiş tükene, sırttı kal zaman tükene. <gülüyor> Mübarek gözlerimizden yaş tükerek geldiniz bir hadisem var ya, ama o benim sevgilim simsiyah, kara kiraz gibi, kara üzüm gibi tatlı olan hmm. Bilal-i Habeşim'in taşın altında hmm. öldürüyorlar hmm. dedi böyle. Kopuştu gitti hemen var dedi, arkadaş ne istiyoruz bundan ya? Allah dediği için, biz de siz sizin cinsinizden kölemeyeyim, onu vereyim, kırk bin daha, cebireyim. Şunu vereyim, ne olur bana dedi. Peki iyi derler, dahşe kalktı, inan, altına kurtardı, aldı geldi. Ver ya Muhammed sana, hikaye ettim dedi, ben kölelikte tutmam bu zaten. Peygamberimiz bu ezen olsun dedi, sesi car, meşhur, altı saatlik yerde kitap mübalaka etmiyorsa, altı saatlik yerde sesi duyuluyordu. Hoca biz taçyip etmiyoruz efendim. Muhammed Aleyhisselam miraca giderken tasirreti müntaha'da ayak sesi duyuyordu. Bu ne dedi ya Cibril? İnsan ayak sesi geliyor. Bilal-i ayağının sesi dedi. Sabah ezel okumaya geliyor da o geliyor. <gülüyor> Niye bu keramet bunda dedi. Hiç abdestsiz gezmez, her abdestte de iki kez namaz dedi. O Sıddır-ı Azam'ın da dedi e, azatlısı olduğu için Allah onu çok seviyor dedi. Onun için sesi, tasa, Allah ay, ay, o ayağının sesi ta Allah şefaatine ne aile mi olur? Kusutlu kazımcayımız böyle en büyük tüccar bir hırkanın içinde kalmıştı biliyormusun. Bir hırkanın içinde kaldı. Onu da bir cıvlak geldi dedi ki bana bir elbise ver, kurbanım oluyom dedi. Onu da ona verdik. kıl şeyle, kıl çurla kendini bastırdı. İrsik kazdı, orada namaz kılıyordu. Peygamberimiz iki günle olan Dan birirse satırı gömlek verirse cennette refikim olsun. Yüce nimetine berdest ettiler iki gömlekte bulunmadır. Şimdi Allah şükürler. Allah'a. çok şükür yarabii bir din nimetleri çok şükür yarabii bir din nimetlere çok şükür, şükür yarabii böyle hayat kesirler yarar açık yara dok bu din. Açlığa sabreyle karnını bağlardı, taşlar koyup önüne gürmüş idi mi Peygamberimizin karnından yedi tane taş çıktı böyle, delilerinin altına. Dağlar zehep ben, ümmetin arzıyla de almadı anlardan ol, âli kılıp himemi. Dedi ben istemiyorum, istemiyorum, dağlar istemiyorum, ümmetimi istiyorum. Bu aylıkla ümmetime şefaat edeceğim, yedin sünnetini tutmadım, anımla gecelerin ihya ederken şişüp şekvayi der kademi mübarek ayağımı aşağıdan çeğiyorum yeter ya Muhammed ya Muhammed diyor ayağa Ayşe annemiz acildi ya Muhammed ne olursun ya şöyle gelecek istirahat diyor da yine kalan ayrılamıyorum Allah'a şükreden bir kul olmayayım ya Ayşe Allah, ın Allah, ın Allah ın. bir kul olmayayım mı Allah'ımız ya bir mı ben dedim. <gülüyor> Sen öyle olsan satın mahvolmuş yani günahın yok, suçun yok, hiçbir şey yok. Bana peygamberlik vermiş, ne kadar ümmet vermiş. Hem bile şu kardeş geldiğine başma sevinçimden kendimi bak nasıl şaşıyorum bir şey. O kadar rahatsızlığımın zamanında hep Allah bana. Şimdi Allah kardeş etti diye seviniyorum, Ümmet-i dünya uygulaması kutbul aktapları, 24 bin sahabe başında çevrilen 24 bin sahabenin Muhammed'i veya insanın cinni Muhammed'i, ahir vakte kadar gelen bütün ümmet Muhammed'in Muhammed'i o nasıl sevinmez, nasıl namaz kılmaz öyle, boşadıramazdı. Amerika kıssisi, kıssisi, Peygamber bu sözü söylerken, dağlar zehep olu ben, ümmetin arzı iledi. O altın olan dağları girelim işledelim, mucizesi onu o dedi. Bizim Buran'ın adamı bilmiyorum ama, Amerika biliyor. Gittiler şimdi, Aramuz'tan oraları işlediyorlar, altın çıkıyor. Kütle kütle altın çıkıyor. Anladık değil mi Allah razı olsun. Allah'ımın şefaatlerine ailesine Allah size razı olsun. Benim diyor, benim diyor, malın Muhammed yolunda Kurdan olsun, ben ona malımı hac sevinirim. Bana bu sevdirildi. Üçüncüsünü de söyleyeyim. Sana nazıl olan Kur'an'ı okumak ve ona uyumayı severim. Hem Kur'an'ı okumayı severim. Ya Muhammed diyor, hem onunla her kerim uymayı severim. hazret Muhammed bize anlat diyor Ayşe annemize. Geliyorlar, anlat bize nasıl olur. Kur'an-ı Kerim'i siz şey okumadınız mı okuduk. Manasını anladınız mı, anladık. Kur'an-ı ne diyorsa Muhammed olur. Kur'an-ı Kerim olmaz diyor. Ne, ne diyeyim, çok şeyimiz, mevzumuz. Hazreti Ömer radıyallahu an Ebu Bekir doğru söyledi diyor. Bana da bir şey sevdirildi. Acele ediyorum buraları. iyilikle emretmeyi seviyorum. Kötülükten ne yetmeyi seviyorum? Ve e, ve eski kaftan giymeyi seviyorum. Eski kaftan. Birisine olsun misal vermeden hoşlanırım, Mevlanamız Mevlevanımız misalci. Bu nedün ilimdir misal? Onun için pek tatlı gelir insana. Valisinin birisi memlekette bir hükümet dairesi yapacakmış. Şurayı istimlak edeceğiz demiş. Bir Yahudinin evi geliyormuş. Yahudi ağlamış demiş. On bir tane bile çocuğum var. Aile, gel bizi çıkarma. Burada. Evet, Hadi. Evden boşanın. Bir hafta bekleyeceğiz. Ondan sonra çıkacaksın. Ailesi demiş ki. Gel Omerul Fariha işkâh hazrat Ömer'e, o padişah şimdi demiş, yani dört köşe yedi iklimin padişahı o, Umar-ı Faruk, git bulma demiş, ona şikayet sen Peki demiş, ona demiş, gitmiş hanımı deyince, gide gide Yahudi varmış, Medine'yi bulmuş, demiş, nerede Umar-ı Faruk'un dairesi, nerede? Şu anda gitti demişler, dairesinden yok canım. Böyle, şu anda, ova niye mi gitti padişah gibi sannilermiş? Varmışmış bir tarafı açık Bir kerpiş kafası, kafasının altında bir Kerpiş bir de hasıl var Eski yedi yerinden keçeyle Sahtiyenle yamalı bir adam yatıyor orada onu uyanırmış Umarım fareyi görmüyorlar mı demiş bu Uyanına gitmiş niye diyeceksin oğlum demiş Ben filan yerdeyim demiş Yahudiyim demiş Evimi yıkıyorlar demiş O hazratı olanlara onu şekva edeceğe şuradan bir koyun kürek kemiği kürek getir, şuradan getirmiş, üstüne yazmış. Ya Abdullah, hasmın Yahudi ikna ettin ise ettin, itmelinse derhal gel diyor, <Gülüyor> derhal gel huzuruma. <Gülüyor> Sen Umar'ın Fark mısın diyor, evet. al gemiyi götür, ama oku taht kağıt yok, geminin üstüne yazabilirsin diyor, git götür. Hiç hesabı almamış kaç yerinden, yamalıklı. Bizim mali nere, bu nere demiş. Olmaz ya, bana götüren, bile de götüren mezarlığın kenarına atmış gemi. Sucular gelmiş kadına, nereden gelin demişler. Böyle böyle, bir de gemik verir, yazda at, Allah belanı versin. Hazreti Ömer'in o yazısını götür ya bir gemik, seni görmez ya işe yaramazsa orada Vurunca kafanın parçalar, gemiyle diyor kork. Baba götü ötü yok sana. Yeminle dönmüş, gemini almış, iletmiş. Gemik gelince Yahudi'nin ailesi... Aile biliyormuş, kendi bilmiyormuş öpüp öp, öp yüzüne. Yarın git Erkan'ı devlet toplamır valinin başına demiş. Gemiyi şurada göster, en geriden görsün böyle demiş. Ne edecek? Bak sen demiş kemiği götürmüş böyle gösteriyor. Özü inmiş ki o Marul Farin yazısı var üstünde. Şu Şegen'in sahibi dikkatim bak. Deveye gülreceksen der. Getirmişler. Gemi almış, okumuş ki hasmını ikna ettinse, ettin, seyettin etmediğinse der derhal gel diyor. Mübarek sarığını vali çıkarmış boğazına gelip boğazına takmış beni köpek gibi şurada ne kadar sürürsen sürür onu o fareyi huzuruna götürmüyor ben Allah'a şükürlerim ona adaleti karşısında beni iletme Allah şefaktığına nail etti ya Rabbi böyle adil olmalı efendim böyle adillerdi yani bir şey bir söylemeyince giremedim ondan sonra Yahudi eşhedü Allah'a ilahe <Gülüyor> Allah, ailesine iman etti, çocuklara da iman etti, evlerde yıkılmadı, <gülüyor> Razim diye bir mektup yazalım da mektup yazıldı, ra razı etti, yani e, valide bir sıç kalmadı, kurtuldular böyle, neler var bunun gibi ya, ancak bu isabet etti, Hazreti Osman radıyallahu anh, Umar'u doğru söyledi, ben de üç şeyi onun sevdiklerini sever mi ya? Ayrı olarak da şunları seviyorum dedi. Acıları doyurmayı, acıkanları doyurmayı, susuzları kandırmayı, cıblakları giydirmeyi, urayanları giydirmeyi. Yani bir kimse bir urayan yetim giydirecek olursa, üstünü örttün mü Allah da yarın huzurunda bunun kusurlarını imum ben ettim. Yani sert tarihinde sert ettim diyor. Şurada ac doyurmayı deyince büyük misallar geliyor. Bir tecihni diyeyim. Severim çünkü. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in gününde birisi duvarı taraftan geliyor. Ansar'dan birisi dedi nereye böyle camiye gidiyor. Başın dönüyor da mı? Duvarı tutuyor Niye tutuyor mu? Yani bir rahatsızım da öyle. Rahatsız olduğu anda camiye gidiyor. Duvarı tutar tutar, Allah'ını seversen doğru söyler. Başın açlıktan mı dönüyor, başka şey der mi? Allah'ın ismini attım demeyeceğim, üç gündür bir şey yemedim, bir şey yemedim, yok. Rızık yok. O emine evine gitti. Bir misafir getireyim. Demat etti bize gider mi akşam giderim Bir misafir getiriyorum hanım dedi Yiyecek var mı? Bir kişi yiyese doyacak kadar yemek var Başka yok Hemen hmm. yok tu yazıyor Bunu da okumuştum Ali Ramazan gibiyken okumuştum artırmaya yarıyor çünkü. Hanım dedi Seni yeme Ben de hmm. O zaman ya yani ilik onun kitinde içeriyecek suyusun darılırım ama sen aldırma ona bildirmeyelim dedi. Çocuğumuzu da uyut dedi. O, yalnız bir insan duyacak kadar yemeği dedi. Haşem kolundan tuttu getirdi. Sır zanneder, yoklar eli boşa çıkar. Fakat yine Yılmaz o, rüyasında ona sen Mevlana ol, Şems gelir demişler. Beklemek ateşten çetindir. Askerden dönenlerden soruyor. Kimler var İslam büyüklerinden? Nasıl çalışıyorlar? Neler tavsiye ediyorlar? Fakat kim anlar bu dertten? Birkaç zatın hizmetini, immetini duyuyor, masal gibi. Yine bekliyor aylarca, yıllarca ve tükeniyor sabrı. Köyün kıyısına çekiliyor. Geçiyor kendinden, dalıyor hayallerine. Bir yolcu beliriyor tepenin ufkunda. Adımları ağır, fakat mesafe katlanıyor gibi ayağının altında. Kendisine doğru geliyor, yaklaşıyor ve gözleriyle yıkıyor, arıtıyor kendini. Bu bakışlar başka, bu sima başka, benzemiyor hiç zamanın insanlarına. ...başı sarılı omuzlarına kadar yükseyle gitsiniz. Mesleğimiz Hizmet-i Kur'an... ...mizacınız Muhammed Aleyhisselam... ...parolanız Selam... ...gayeniz Saadet-i da ...müminlerde surur... ...biraz izah eder misiniz, açıklar mısınız? Ölümsüzlükle başlayan gerçek hayatın ötelerin saadeti. Allah'ın mülkünü imar, motor taklarından santral tribünlerine, tren lokomotiflerine, füzelere, atom çekirdeklerine kadar her mesneğe Allah'ın ismiyle İslam'ın mührünü basmak, kainatı bir imama tabi, tek mescid haline getirmek, Allah'ın ismini yükseltmek. Kimdir mülkün sahibi? Yer, gök, yerdekiler, Göftetiler Allah'ın hepsi, Allah'ı teşkil ederler. Ruh nedir? O Rabb'ümün emrindendir, o kadar. Ya insan, insan, halifetullah, Allah'ın vesini yer yeryüzünde, yeryüzünde, yüzüğün kaşı, Allah adına icrada bulunan, yaratılanların en şereflisi. Neden bu şeref, bu üstünlük? İnsan, alem-i sura, küçük alem. Bütün mevcudatın cevherinin Silasası, özü Akıl ve net sahibi Muhatab-ı ilahi Bu sonsuzluk kalemli yardımcısı Yoktan var eden yaratıcıyla Konuşabilen Meleklerin şahsında Allah'a seyze ettiği Ve yaratıcının tamurdan teşekkür ettirdikten sonra Biz ona ruhumuzdan yükledik Ve her varlığın ismini öğrettik dedi İmtihanda meleklere üst gelen Allah meleksma İkinleri bilen, cöhretini kazanan ilk cevher Adem'in metri, yaratılanların en güzeli. Nasıl yaratıldı bu yerler? Kendi zatıyla kadim olan Allah, ayağını sabitede ede, takdir etti. Ol dediği için, zuhura geldi her şey, var oldu. Göklerle yer bitişsiz bir halde iken, yarıp ayırdık, arza üstünden baskılar bastık diyor. Rabbimiz. Altı günde yaratıldı... ...mevcudatın eski. İlkün hayat kaynağı su... ...sonra yer yaratıldı. Yedi tabaka olarak ve kıtalar halinde... ...geliyor kendi seyresinde. Gök nasıl? İki günde yaratıldı. Yedi gök olarak... buhar halinde idi ilkün. Handilçin altı tanesi... ...yıldızlarla donatıldı dünya göğü. Bu temadakiler... Yoğun sıraları, güneşten kokmuşlar, ondan alıyor ışığı, Kişliyorlar temayı, Güneşle arkada sunan toprak, Ay kesilir, İntizamla hareketlerinde, oluşlarında Güneş, hayat kendisinin, Zamanı tanzimle vazifeli, En azından ışığı, İşik kaynağı, Bir emirle yolcu, gidiyor sonsuzluk alemlerinde, Kırıklıyor bir malzumeyi ardından, bir vahya kadar. Hayat sıkılabilir mi? Yerdekini, göklerdekini size rahmet istiyor Rabbimiz. Rüzgar mutlak namur. Kullet tutucu, açılayıcı. çiçekler bu vahyusayla birleşip hayat bulur. Her şey sis. Allah kes. Sis olan insanda tekin mührü, parmak tutuları, Din nedir? Babaları can, yalındır ateşten yaratıldı. Bismillahirrahmanirrahim her şekilde girebilir. İman etti bir çoğu Kur'an'a. Mümin oldular, bir çoğu kafir. Kötüklü dinle mezhep sahibidirler. Dinler de iman ve İslamla mükemmel. Kovuldular, çıkamazlar göğü artık. kaybı bilemezler. Haber salamazlar meleklerden. Çalıştılar, mescid Aksa'nın inşaatında... Hz. i Süleyman'ın emriyle bilemediler sonra Hazret-i Süleyman'ın vefatını. Yastandığı ağaç devrilinceye kadar çalıştılar durmadan. Şeytan, asetten yaratıldı. İsmi lâfif, babaları iblis, korkuyordu Allah'tan. Kurulandı, tibirlendi. Sevde etmedi Adem'e, ''Ben asetim'' dedi bu toprak. Kovuldu temiz mekandan, lanetlendi. Ölmez mi bunlar? Ölürler. Müsaade et dedi İblis. Yaşayayım dedi bari kıyamete kadar. Uzatıncı ömrü. Mürvet verildi kafire. Şakırtırım dedi. insanları öyleyse artık. Hayır dedi Rabbim. Ben ancak sakırtırtım. sapkınları azgınları. Yaklaşamazsın benim salih kullarıma. korumusuz onları. Korku da yoktur onlar için. İnsanların... İlk ve son yaratılıkları, doğma, ölme, güne doğma. Nasıl canlanıyor bu doğum? An ki biz insanın çamur mayasından yarattık. Sonra onu sağlam ve mevsim bir kararcahtan müste Sonra onu nüfeyi bir kan köşüsü, teklifi, kan de bir çiğnen et yaptık. O bir çiğnen etse de meydana getirdik? Semihleri de et ile donarttık. Sonra onu bambaşka bir yaratılışla inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah'ın kanı neydedir? Sonra ki bundan sonra öleceksiniz, sonra kıyamet günü diyor bizi halk eden yaratıcı. Şehitler, Allah yolunda öldürülenlerin ölür sanmayınız. Belki gürüdürler, bak. Rab'larının katında rızıklanıyorlar. Allah'ın kendi fazlı kereminden onlara verdiğiyle sevinmektedirler. Cennet nimetleriyle en güzel şekilde, en güzel yerlerde yaşıyorlar. Gördükleri nimetler karşısında ruhlarının beden kalıbından sıyrıldığının farkında bile olmuyorlar. Yaşıyorlar saadetle. Diğer insanların ölümü, Ölen kimse Allah'a yakınlık peydah etmiş kimselerden ise artık rahatlık, iyi ve güzel, rızık ve naim cenneti O'nundur. Eğer savcılardan ise artık savcılardan selam sana denecek. Ama hakkı yalanlayan sapkınlardan ise O'na da kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılış. Gerçekten bu yakın derecesinde olan hakikatin ta kendisidir. O halde Rabbini o büyük ismiyle tesbih et, yalvar. O tevbeleri en çok kabul edendir. Kabir azabı var mıdır? Vardır. Münafık. Kafir ve bazı Asi müminler içindir. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Allah'ımız o münafıkları biz biliriz. Onlara iki kere azab edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba dündürüleceklerdir diyor. Tekrar diriliş nasıldır? Kur'an-ı Mübin'de Rabbimiz şöyle buyurur. Çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün o sayhayı gerçekten işitirler. İşte bu kabirden çıkış günüdür. Şüphesiz ki ancak biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş bizedir. O gün yeri onlardan süratle çıksınlar diye ayrılır. İşte bu bize göre kolay bir haşirdir. Hem bu... Çocuklarından kaçar... O gün için bunlardan her birinin kendine yeter işi ve derdi vardır. Salih müminler için o gün mutlakileri toplu olarak Rahman'a haş ederiz. Mücrimleri de kafile halinde cehenneme sevk ederiz buyurur hakimi mutlak olan Allah'ımız. Şefaat var mıdır? Kimler yapar şefaati? Yine Allah'ımız Kur'an'da müsaadesi olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Allah katında hiçbir şefaatçi yoktur. Ancak onun iznin ben sonra olabilir. Müttakileri o Rahman'ın huzuruna toplayacağımız, günahkarları da susuz bir halde cehenneme sevk edeceğimiz gün, şefaat etmeye sahip olamayacaktır. Ancak o Rahman'ın katından ahd kimseler müstesna. O gün kıyamet günü Rahman'dan, Allah'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimselerden başkasının, Şefaatı fayda vermez buyuruyor. İnsanın azaları şahitlik yaparmış, doğru mu? Elbette, o gün onların dilleri ve ayakları işlediklerine şehadet edecektir. Cennete kimler girebilir? Müttakiler, Allah'tan çok korkan, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, tertemiz niyetle ibadetlerini ifade edip, Kur'an'ın hüküm ve emirlerine riayet edenler, Rabb'in rızasını kazananlar. Günahkar müminler de girebilir mi cennete? İmanları onları günahları kadar yandıktan sonra cennete götürür. Cennet geniş midir? Rabbinizin mağfiretine ve sakınanlar için hazırlanmış, genişliği göklerle yeryüzü kadar olan cennete koşuşun denilecektir. Allah sizden razı olsun. Mensup olduğunuz cemiyet, cemiyet-i İslamiyet. Tüzüğünüz, Kur'an-ı Mübin. Şubeleriniz, cami, mescid, medrese. Üyeleriniz, bütün müminler. Öncünüz, imamı ı Zaman. Rabıtanız, Allah için sevgi, neşeniz, huzur, kederiniz, huzur, sevdiğiniz Allah dostudur. Düşmanınız Allah düşmanı. Başkalarına kim yok, haset yok. Gıpta Allah yolunda olursa, gıybet yasak, tecessüz yasak, suizm yasak. Ge'iz yok. Kendini beğenmek yasak. Saygı Allah için büyüklere. Sevgi Allah için müminlere. Şefkat Allah için muhtaçlara düşkünlere. Zekat aşikar. Sadaka gizli aşikar da verilebilir. Zikir daimi. Tefekkür zaman zaman. Cihad her an, her hal dahil dahilde ve hariçte maruh emir, münteri nehi için ve nefisle. Halimiz fakir, Allah'a karşı fakir, Allah'a her an muhtaç olma hali, yokluk, akıl, bir menzile kadar müşavir, sonra tam teslimiyet, muhafız, melekler, mülhem, al, sahib Hazreti Resul sallallahu aleyhi hakim Kur'an ölçü sünneti Muhammed sallallahu aleyhi haslet, temizlik samimiyet ihlas, himmet evliyadan kader, değişmez mele-i ala saliflerin mekanı miraç, namazda yokluk kurusta şura hasta tokluk dünyaya Hedef rızaya geçin yerince israf yasak cimrilik yok en üstün nesne zaman israfı haram dağınız Hira tecelli tura yeriniz arz temizlik Farz, merkez Mekke, mevcudat tekke, pervane her zerre, bir anda bin kere, ay döner, gün döner, aşk vaki, üstad saki, şerbet iman, ihlas marifet, hayret bir makam yediğiniz helal içtiğiniz abu müezzininiz bilal Arzunuz cemal, aleminiz hal, o haldeyken dilimiz lal, burada kal, selam ve kurtuluş size olsun der, ayrılır, kaybolur. Efendim gitmeyin, biraz lüt dedin hey ha bu ne ateşli ya Rabbi, içime düştü, kimdi bu zat, nerede bulurum izini, neydi o konuştukları? Bir ateş aldı içimi. Sanki bir alev atmıştı benzin kıçısına. Yanıyorum. Azalmak bilmiyor ateşim. Gözümün önüne alabilsem ruhunu. Konuşturabilsem hayalimde. Halledebilsem müşkillerimi. Giysem hizmet libasını. Bağlasam hizmet kuşağını belime. Versem ruhumu bu yolda. Ya Rabbi, beni de sevdiklerinin arasına dahil et. Bin defa gazi, yüz bin defa şehit olayım. Yani mahcere kadar her an şehit olma halini tadayım. Tati, hizmette nasip dar olayım. Ya Rabbi göster bana yolları. Atayım canımı, çiğnesinler yüzümü. Karışayım salihlere, mücahitlere. Tanıt bana imamı zamanı. Cahiliye devrinde ölenlerden olmayayım. Ya Rabbi getirmişsen şu anda al canımı. Yandım, söndürme ateşimi. ''Al emanetini, al emanetini, çek beni kendine, affet günahlarımı, ya Gabbâr, ya Settâr, ya Allah.'' Der ve devrilir yanının üstüne, bir nur belirir alnında, mütebessim şehresiyle kıblelenmiş yüzü, melekler çevreler etrafını. Bir anlık sohbet ve nazar, kavuşturur hasreti ussatına niyeti hayırlı olur amelinden, mele alaya yükselir ruhu. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hacı Mulla Amulca'mızın ebyatını dinliyoruz. Hacı Mulla Amulca'mızın ebyatını dinliyoruz. Benzer, yolda o çok benzet, yok da O senin çok kalbi, buz gibi soğuk, birtakım aşka denk yok mu zahmetin çok benzet, birtakım aşka denk Boş jaan chana habbe uran me uran gunguliyan ke dam mere khyafta main kya ko muran hum ko rawan da Kuzurda daim aldı, gerçi kıvver namazı Bırak bazı bazıyı taklit bir inşa benzer Bırak bazı bazıyı taklit bir inşa benzer O yaptığı ibadeti kendine yetmiş adet. Yapsa da görmez bir dağır, yavsız bir aşa benzer. Yapsa da görmez bir dağır, yavsız bir aşa benzer. Bazı ibadet yapar, müşkidi <gülüyor> yoksa etrafa. Sürükü ıslahken kopar, ömeli başa benzer. Le zaten kopar tant beau, mais il doit s'allumer. Autre da star laide, et le blasme debe. Et matin benzer. ce sont des bi, Yer müreği da war all more to believe in o kız all much askuzu beni insan yağra more that kona duğun şabanca askuzu beni insan bu ara bir münevvis bunu hak ya an Green machine are all is cool, god is doing all the dance. Green machine are all is cool, god is doing all the benzer ya donken yaş ya şu avamın erginliğimi çaldan da bir mülkiyede elverdi bu çalgını gün artan evim allı yüzü karardı dil dilim ayılır bordan çaldan da gel Açızlar da yok, mu? kim var bir soru. Birbirineken atar çok, keşkken kumsun ya benzer. Birbirineken atar çok, keşkken kumsun ya benzer la rezen ki bir dil bir dil tirash kaun ke kya ke mai gaim rezen torje go dawa ka bandaz kya ke mai gaim rezen torje Gönlümden parlar seniz, aynı güne benzer. benzet Gönlümden parla seniz, aynı güne Çok zorudur bu sözler, yok olmaz hırsızlar Mülşidin seni gözler, başlı fethi benzer. Mürsiz'in seni gözlerine baş müfettin şal benzer. Mulla derdinle beni seni. Şeytanlardan imanını her gün sattın şal benzer. Şeytanlardan imanını her gün sattın şal benze.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 Ne